Eretip tüketirken beni... Ah bir vuslat olmaz mı ki bu kıtmire diye feryatlar ettiği bir zamandayken gönlüm... Bundan yıllar önce... Halimi arz etmek istediğim en sevgiliye... Kalbi duygularıma şahitlik etsin diye yazmaya başladım. Bizzat o en sevgili sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda... Bularak tamamladığım... Arz mektubumu... Sizlere de sunmak istemiştim. Olur da belki birkaç dakikacık sürecek olan sohbet, arz ediş hiç aleminizde yankı yapar. Ve belki siz de mektubunuzu daha tamamlamadan solo bizzat bu sevgilinin yanında alırsınız. Yıllar önce nasıl gideceğimin düşüncesini kaplarken gönlüm, mektubum sanki kabul görmüşçesine... Senede de sürekli oralara gitmek hac ve umre görevlisi olarak yüre tutmuşçasına gönüllerinizde yankı yapar da belki siz de solo bir zat orada alırsınız ümidiyle. Ne misiniz birkaç dakika? Bir susalım, yüreğimiz konuşsun. Sevgililer sevgilisine arz mektubumuz. Ey ibad-ı sabah, uran şey semti harem eyne. Selamımı arz eyle. sekaleyne. Her şey hiçbir Şeyken, hiçbir şeyi her şey yapanın adıyla. Bilinmek, tanınmak isteyip Vedud ismi şerifinin tecellisiyle her şeyin nurunu yaratanın adıyla. Sevgilisini yaratıp, canlı cansız her yaratılana sevgili yapanın adıyla. Hamd, şükür, teşekkür, övgü, sena, sonsuz nimet, lütuf ve ihsanları karşısında. Cahillerin kendisine isnat ettikleri eksikliklerden uzak ve beri olan, ancak mevlânın Kendisinin kendisine hamd etmesi şekliyle hamd olsun. Kendi sevgisini bizatihi ona olan sevgi ve itaate bağladı. İsminin yanında ismini anarak yüceltti. Şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Ve yine Mevla'nın kendisine ve ahirete iman edenlere, en güzel örnek olarak sunduğu ve yine ahlakını övdüğü ve canımızdan aziz kılınan rahmete ve merhamete ermek isteyenin başvuru merci her kendisine itaat ifade eden ayetlerle beraber ona itaati de anıp sözlerine ve fiili tatbiklerine uymayı ve itaati kendisine itaat saydığı ve kendisine ancak tebliğ vazifesini mesajı ulaştırma görevini verip, zorlamanın söz konusu olmadığı bir davetle gönderdi. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, kötülüklerden sakının, eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki Peygamber'imize düşen sadece tebliğdir, buyurduğu, bağışlanmamız ve lütfa ermemiz, kendisinin duaya şefaatine sunulan, ne kadar amel sahibi olursa olsun, ona itaat etmeyenin amellerinin tümünün boşa çıkacağını bildirdiği, kendisine itaat edeni sevdiği kullarının arasına katacağı müjdesini bizlere sunduğu, ne kadar utansam da, layık olmasam da, ümit kesmeyin ayetine sarılarak, Vahşi bin Harb, Rüve bin Mesud, Halit bin Velid, Amr bin As gibi mahcubiyet içinde, Sevbanlar, Zeyd bin Desinle'ler, Atıb bin Ebi Beltalar, Habibeler, Bilal bin Rabbah el Habeşiler, Sabit bin Kayslar, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar, Talha bin Ubeydullahlar, Halid bin Saidler, Saad bin Ebi Vakkaslar, Ebu Bekir Ömerler, Osman Ali'ler gibi aşkla, Allah'ın bizzat kendisinin salat edip, meleklere ve müminlere de salat etmelerini istediği, canlar feda, habibi hüda, şefi ceza, sevgilimiz, dostumuz, arkadaşımız, kurtarıcımız, her şeyimiz, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu, resist Muhammed aleyhissalatü vesselama hatalarımdan Mevla'nın Settar ismine sığınarak, Bedud esmasından yardım isteyerek, Gani esmasının zenginliğine ve Vekil esmasına dayanarak Kemal Ermiş ezeli ve ebedi salat ve selam olsun. Ağacında idame esnasında sana selam yollayan Habib bin Adilerin Zedd bin Neslerin, Asım bin Sabitlerin samimiyetiyle. Salatü vesselam aleyke ya Resulallah. Öncelikle efendim, biricik sevgilim ''Tatlı peygamberim, sana mektup yazmaktan haya ettim, utandım. Kendimle hesaplaştım, mücadele ettim.'' Ve sonra İkrime bin Ebu Cehil geldi hatırıma. ''Beni affeder mi? O kadar yanlışıma, atama rağmen, beni nuruna gark eder mi?'' düşüncesiyle varmıştı da sana, ''Sen hiç bahsetmemiştin onun sana yaptığı esiyetlere, hatta hayatına kastetmesine rağmen, Sevdiklerine onca eziyet ve işkencelerine rağmen Urveb-i Mes'ud-i Sekafi'yi geldi sonra hatırıma. Taif'te aşk davası sonbaharı yaşayan gönüllere ilkbaharı yaşatsın, gaflet bataklığındaki kalpler Nura gark olup aşkla dirilsinler diye seni taşatanların ve taşlayanların başta olanlarındandı. Ve sonra duydu Rabbinin sana vahyelediği ayetleri. ''Koştu sana. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe ile yönelin.'' ayetleriyle yöneldi. ''Bir mahcubiyet içinde yüzünü sürte sürte yerine sana geldi de sen onu tuttun omuzlarından kaldırdın ve hoş geldin.'' dedin efendim. ''Ya unutulur mu vahşi bin harf? ''Senin can evinden vurmuş. Sevgili amcan Hazreti Hamza'yı feci bir şekilde şehit etmişti.'' Sonradan da ama çaresizdi, ne yapacağını bilemiyordu. Sen Mekke'yi fethettiğin gün kaçmıştı Mekke'den, nereye kaçacağını bilmeden. Ve o da duymuştu, güzeller güzeli güzel Mevla'nın güzeller güzeli sana indirdiği okunmasıyla ibadete olan, alemlere öğüt hidayet kaynağı ve şifa olan güzel kitabımız Kur'an'dan duyurduğun mesajları, ve duymuştu Kur'an'ın yegane tek tefsiri senin o mübarek dudaklarından çıkan, hayat veren, iman eden, pişman olan affolur, bizim kardeşimiz olur sözlerini. Ve o da koşmuştu sana. Sanki haşa suçlu senmişsin gibi kırmamak ve incitmemek için onu bin bir latufi nasif ince sözlerle okuşamıştın ruhunu. Bedir de sana karşı savaşıp seni öldürmek için... And içmiş Velid bin Velid'i de hissediyorum. Efendim, esir edilince gördüğü muamele karşısında şoka uğrayan, esaretten kurtulunca esaretin senden uzakta olmak olduğunu anlayıp, sana koşunca bir baba şefkatiyle onu kucaklayışın ve iman edip seni tercih edeni kimseye tercih etmeyişini. Ya Halid bin Velid, sana olan onca düşmanlığına rağmen, sana ve çok sevdiğin hesabına her türlü eziyet için çalışan, Muhammed ölmeden bana rahat nefes yok diyen ve neden sonra hakikat nuruyla kalbi gafletten uyanıklık haline geçince, bir anda aşkına gark olan ve tüm deptebeli hayatı, eş, dost, akrabayı, malı mülkü itibarı terk edip sana kaçan Halit bin Melide, ya sana bir anlık ihanet ettiği için direğe kendini bağlatan Ebu Lübabe, bu hatasından derhal pişman olmuş ve altı gün aç susuz öyle kala kalmıştı. Ve sen bu ihanete rağmen aşkla, sevgiyle, engin merhametinle onu kucaklayıp, eğer doğruca yanıma gelseydi, başlanmasını allah Teala'dan dilerdim. Madem ki o kendisini bağlatmış, artık allah Teala tövbesini kabul edinceye kadar onu bulunduğu yerde bırakırım demiştin de, ben nasıl ümit keseyim efendim?' kalb Malik ve Tebük gazvesi ise hala ruhumda bir sızı. Belki Uhud gazasındaki okçular tepesinden iniliş gibi ben de indim. Ama pişmanlıkla sana koştular. Sana! Belki hataları hayati bir hataydı, telafis olmayan bir hataydı. Ama sen ne olursa olsun inmeyin demene rağmen inmiş olsalar da, sen yine yüce ahlakınla, Rabbinin nutfuyla bastın bağrına. ''Bağışla ben efendim.'' ''Ben de senin sözlerinden gafil oldum bir anda.'' Günah yaklaşmayın.'' dedin. inmeyin dedi nokçular tepesinden. ''Ben yine inmek şöyle dursun.'' ''Batı verdim.'' ''Dünya sahnesi kırdı direncimi.'' ''Kendi hatamın sonucunda Çiçenistanlar alıyor, ''Filistinler alıyor, ''Iraklar alıyor bugün.'' ''Ama canım efendim.'' ''Sevgilim, kurtarıcım, peygamberim.'' ''Doğar doğmaz başladılar bana.'' Telkinlere. ''Önce annem, babam ve çevrem. Doktor ol, mühendis ol, zengin ol, araban olsun, evin köşkün olsun, cebim para kaynasın, yatların, kasaların dolsun.'' ''Allah'a kul ol, önce.'' demediler. ''Yazdan yazak kursa göndermekle, bayramdan bayrama namazak gitmekle kâfi gelir, yeter.'' dediler. İslam kelimesinin nüfus cüzdanımda kalmasını kâfi gördüler. Nefsimi, şeytanımı güçlendirip, imanımı dünyevileştirip zayıflattılar. Dünya arenasında Allah'ın ipine sarılmayı sonradan keşfettim. Bir dönüşe döndüm ama. Neden sonra? Hanzala'nın, Hanzala münafık olduğu serzenişini hissediverdim. Onun gibi oluverdim de, sonra o cevabınla ferahlandım. Her sözünün ferahlattığı gibi. Sözlerin ruhları gıda, canlara ferahlıktır ey sevgilim. Ve Bismillah çekip niyetlendim sana mektup arz etmeye. Salavatlarım ulaştırsa da arzımı şerefli pakine, Gönül kalemiyle yazayım dedim zatın zamanımdan ötelere. Ve ayetler ki, Allah'ın dostlarını tarif ediyor. Bu tariflere koştum da, sana yöneldim sonunda. Aşıklarının seslendiği gibi sana, Şu aşkından kaynayan gönlüm neler neler yazmak ve arz etmek istiyor halini. Ne üzerine bastığında eriyen bir mermer parçası, Ne hasretinden çatlayan kusvan, ne de bir anlık sensizlikten dayanamayıp inim inim bir kütüphi olamadıysam da, netice olarak Allah'ın halifesi olarak gönderildiğimiz dünyada, sana layık ümmet olmak için koşturuyorum efendim. Geldiğimde Ravzan'a ne kadar da istedim efendim. Bir kez daha lütfese Rabbim, çağırsan yanına e gelsem sana, aşıklarınla ve görsem seni. Sen seni tercih edeni kimseye tercih etmezsin ya. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun ya. Kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır dedin ya. Ve müjdelerinle karşılasan bu miskini. Seni karşımda görünce utancımdan kapansam sevgilim senin ayaklarına. Kimsenin tenkidinden çekinmeden aşk tenkidi kaldırmaz sözümden kuvvetle öpsem ayaklarını. Ve omuzlarımdan tutup da kaldırıp metimden der misin? der misin? Bir keresinde hesabına kardeşlerimi çok özledim buyurmuştun. Sormuşlardı. Bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Cevaben sizler benim hesabımsınız. ise sizlerden sonralara dünyaya gelecekler ve beni görmedikleri halde iman edeceklerdir. Sözünce kucaklasan beni. Özlemle ne kadar da muhtacım sevgiyi unutmuş olan bu milenyumlu yıllarda. Benim kıymetim duamla ise Rabbim bana can damarımdan daha yakın. Allah'ım rızana ulaştır bizi. Sevgilim Resulullah'a ulaştır bizi. İnşallah sana olacak gelmek nasip. İşte o zaman aç kollarını. Hasretin özlemini öyle sardı ki tüm uzvularımı. 24 saat feryat ediyor. Senin devlet başkanlarına gönderdiğin İslam'a davet mektuplarından birini başına... Bizzat kendi sarını ellerinle sarıp gönderdiğin Yemen valisi Muaz bin Cebel'e göndermiştin. Sefine mektubu aldı, çöllerde yaya olarak Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Yolda karşısına bir aslan, sefineyi parçalamak için çıkıvermişti de, o anda sefine koynundan senin mektubunu çıkartıp sana göstererek, ''Bu Resulullah'ın mektubudur.'' demişti. ''Yerine ulaştırmam gerek.'' demiştin de, aslan emir almış asker gibi, ayaklarına kapanırcasına saygı gösterip yönü değiştirerek gitmişti. Ve sonra Yemen'e gidinceye kadar o da uzaktan muhafızlık yapmıştı sanki. Senin hatırana saygı, sevgi, aşk tüm canlılarda mevcuttu. Hani seni öldürmek için geldiği kapında iman ile dirilerek hayat bulan halifen Ömer cuma namazına giderken bir duvar yanından geçmişti. Duvardan uzatılan bir oluktan üzerine kan damladı. Oğlu sökmüş ve namaza gitmişti. Küma hutbesinden sonra tekrar minbere çıkıp, ''Ey insanlar! Kimseye eziyet etmeye hakkınız yok. Yola uzanan olukları alın. Kimindi o?'' diye sorar sormaz daha sözü tamamlanmadan amca Hazreti Abbas ederleyip, Hz. Ömer'in kulağına, ''O benim. Fakat onu oraya Resulullah koydu.'' demişti de Hazreti Ömer yere kapanırcasına, Yere yıkılırcasına apar topar koşmuştu Aziz Abbas'ın da kolumdan tutarak duvarın yanına gelmişti de. Hazreti Amr, vallahi ey Abbas, ben yüzümü yere koyacağım, sen yüzüme bas, oluğu Resulullah'ın koyduğu yere koy demişti de. Amcan Abbas, koca halifenin yüzüne basmış ve oluğu yerine koymuştu. Senin bir hatırağına bile nasıl saygıya bağlıydılar. Misalleri ne kadar da çöktü sultanım. Bir keresinde Enes bin Valik anlatıyor. Sen Ümmü Süleym yok iken evine girip uyurmuşsun. Bir gün yine böyle uyurken. Ümmü Süleym'e gelip bakmış ki tatlı tatlı uyumaktasın. Terlemişsin ve terin yatağına işlemişti. Bunu görünce hemen Ümmü Süleym bir bez ile o teri alıp bir sürahiye sıkmaya başlamış da. Sen uyanıp sormuşsun ne yapıyorsun diye. O da ya Resulallah biz çocuklarımız için onun bereketini umuyoruz demişti de. ''Sen isabet ettiniz görmüştüm. Sen bize anne babamızdan, evlat ihalimizden, her şeyimizden, canımızdan aziz sevgilisin, sevgilim, peygamberim.'' Hani yine aşk arenası Uhud'da sana atılan o katereddütsüz elini uzattığı için çolak kalan Ebu Talha anlatıyor. Seni berber tıraş ederken görmüş. Arkadaşların etrafında dolaşıyor ve saçının bir tedini dahi yere düşmemesi için mani oluyorlarmış. Bugün bile aşıklarının büyük bir heyecana ziyaret ettikleri lihiye-i saadet olan sakal ve saç tellerin ta aşk erleri hesabından beri aşkla muhafaza edilip birimize kadar eldenerek gelmiş sultan. Yine senin su içtiğin su tulumunun ağzını kesip teberrükken saklayan ömüselemenin yanında kocaman gümüşten bir hal hal varmış. İçinde senin saçlarından bir kaşık bulunuyormuş. Bir insan hummaya yakalandığında derhal ona bir kişi gönderilirmiş. O da bir su karıştırıp çalkalarmış, sonra da o suyu yüzüne serpermiş. Sevgilim, efendim, senin gözlerin gönüllere kazıldığı, zihinlere nakşedildiği gibi kitaplarda yazılmıştı. Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber kaynak olarak kabul edilen Sahih-i Buhari yazan İmam Buhari, Muhammed bin İsmail, o kadar itina ile bu eseri meydana getirmiştir ki, hala kendisini gösteriyor. Ya Ebu Derdağ, hanım anlatıyor. Ebu Derdağ bir şey anlatırken bir hadis naklederken daima tebessüm ederdi. Bir gün sebebini sormuşlar, demiş de, ''Biz Allah Resulü'nü dinlerken başımıza bir kuş var da onu kaçırmamak istiyormuşuz gibi gayet dikkatle dinlerdik.'' diyor. ''Daha seninle ilgili efendim ne hatıralara şahit oldum.'' Diller satırlara aciz kalıyor. Abdest uzuvlarından damlayan sudan bile bereket umuyorlardı. Üzerine gözlerine sürüyorlardı. Hulbe bir Mesud'un dediği gibi yere tükürsen tükürüğünü kapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Âlif bin Veli de ısrarla senin anlatmalarını istediklerinde ne kadar da güzel anlatmış seni sultanım. Gönderileni, gönderenin kadirince, kıymetince, değerince olur. Gönderen Allah olduğuna göre... Gönderdiğinin şanını, güzelliğini hayal edebilirsin. Sen, sultanların bile hizmetiyle şereflenmek istediği en değerli incimizsin. Abeşistan kralı, tacı tahtı bırakıp ayakları yıkayıp sana hizmet etmek istediğini ishar etmiyor muydu? Selahaddin Eyyubileri, Sultan Alp Aslanları, Osman Gazileri, Sultan Mehmetleri Fatih Yapan, İmam-ı Azam -ı Sabitleri, ve ismini saymakla bitiremeyeceğim tüm Allah dostlarını veli yapan senin aşkın değil miydi? Asırlarca tüm dünyaya huzur ve sevgi dağıtan Osmanlıların, Selçukluların kaynaklarının mayasındaki senin sevgin değil miydi? Sana uymayanlar ise esfeli safiliğine, aşağıların aşağısına yuvarlandılar ve yuvarlanmaktalar. Hala görüyoruz. Hayatımızdan maneviyatınla çıkışın ile Tüm ümmet olarak bölük pörçük olduk. Sözde huzur dağıtıcı pesatçıların tek dişi kalmış medeniyet canavarlarının sinsi tuzaklarıyla. Ama Allah'a havale edip gayret kuldan, başar Allah'tan diyerek tevekkül ediyoruz. Ama en çok sana muhtaçız. Bir sana muhtaçız. Medine'ye şeref verdiğin gibi, tekrar şeref ver Medine'lerimize de, kurtar Allah aşkına bizleri. Efendim, sevgilim, canım peygamberim, Allah'ın izni olmadan hiçbir mekanda şefaat olmayacaktır. Amenna. Ama Allah senden daha merhametli olduğunu buyurdu biz kulları için, senin de şefaatine izin verecektir. Ne mübareksin efendim. Sahabilerini görenler, yani tabiinden olanlar, seni görme şerefine ermiş olan babalarının, dedelerinin, büyüklerinin devamlı üzerine gözlerine bakarlarmış. Sebebi sorulunca da içlerini çekerek, biz görmedik ama... Siz o şerefe nail oldunuz. Sizin gözleriniz peygamberimizi gördü. Bizler de onu gören gözleri seyrediyoruz. Bunun için yüzünüze gözünüze bakıyoruz derlermiş de. Onları teselli edip, siz üzülmeyin. İmansız kalp ile baş gözüyle Ebu Cehil Amr bin Hişam da onu gördü fakat istifade edemedi. Önemli olan imanlık kalp ile onu yolundan olup ruh gözünüzle onu görmektir demişler. Sen vardın efendim. Hayat bahardı. Sensizlikte ise en ağır kıştı. Hesabından İbn-i Sirin anlatıyor. Bir gün Ketici'nin babası dediğin Ebu Hureyren rastlamışsın. Üzerinde renkli ketenden bir elbise bulunuyormuş. Sohbet esnasında cebinden keten mendil çıkarıp gözyaşlarını silmiş. Ağlayarak şunu anlatmış. Resulullah efendimize inanıp onun yanında oturma şerefini erdikten sonra... Dünyayı da her çeşit nimetlerini de unutuverdik. Onun mübarek yüzüne bakmak bize yetip artıyordu. Açlıktan o dereceye gelirdim ki, yürüyecek mecalim kalmaz. Mecid-i Nebi ile odam arasında yadıp kalır, hafif nefes alıp verirdim. Yanımdan geçenlerin kimisi ben ölmüş, kimisi de delirdiğimi sanır ayağıma dokunurdu. Şimdi ise gördüğünüz gibi, ketenden elbise giyip, ketenden mendil kullanabiliyorum. Ama her şeye rağmen... O devrin hasretini çekiyorum. Sen ol yeter ki, her şey senin varlığına tatlı. Sen her şeyin rengi, ahengi ve bereketiydin. İşte arkadaşların, hesabın öyle seviyordu. Canlarından üstün aziz tutuyorlardı. İslam tarihi eserlerini kurcaladığımda, öyle portreler çıkıyor ki karşıma. Şu ana kadar yazdıklarım hiç mesabesinde kalıyor onların yanında. İşte üzgünlüğüm burada, macubiyetim burada. Karşıma bu kadar çıkan portrelerden sonra hala küçücük yaşta yanında köle kaldığı, seni öz babası ve amcasıyla hürriyete tercih edişi gibi, her şey bir yana, sen bir yana, hiçbir şeyi sana tercih edemem, sen benim hem babam hem amcan her şeyimsin, sevgilinin sevgilisi lakabını kazanmış, Zeyd bin Harise gibi olamadık bir türlü senelerdir. Dünya Sultanları... Padişahlarının gönül tahlarının sahibi sen efendim. O cihan sultanlarından her biri özellikle de 3. Sultan Ahmet Han sana sunmuş. Aşkını benimki ne kalır onların yanında. Ameller niyetlere göre değer kazanır mübarek müjdenle ayrı bir tesellim. Seni sevmek insanı kurtaracak efendim. Bu sevgi insanı ayrı bir insan haline getirecek adeta melekleştirecektir. Kainat sahnesinde hep senaryolar bu şekilde gerçekleşmiş. Selmani Farisi'ler, Ali bin Ebi Talipler, Usmânî Nureynler, Abdurrahman bin Avlar, Al-Habînû Bedûllâhlar, Kedîhde Şehadete Koşan Lubâlî Hasanlar. Aman ya Rasûlullah, sen bize sadece dinimizi değil, insan olmayı, Allah'a layık bir halife olmayı, ahlak yaşamayı öğrettin. Ahlakını anlatan eserlere bakıyorum. Ayrı bir derya. Daldıkça arındığımı hissediyorum. Cesaretin, hoşgörün, birer başka deryalar. Aşk, adalet, saygı zirveye koşuyordu efendim. Senden zina etmek için izin isteyen genç delikanlıya hiç kızmadan bağrına basmış. Başkalarının annen ile zilan yapmasını ister misin demiştin de o hayır demişti. Sen de senin gibi kimse istemez demiş. Sonra sırasıyla kızıyla amcadayı. Allah'a teze kızları için aynasını sormuştum. Hayır cevabı üzerine kimse istemez görmüştüm. Mübarek eline o genç delikanlının kalbi üzerine koymuş ve Allah'ım bunun günahını affet, kalbini temizle, zinadan koru demiştiğinde görenler o göncün ömrü boyunca harama bakmadığını söylemişlerdi. O delikanlının kalbini uzattığın eline, Katade'ye yaptığın gibi hiç kıyamadığın ümmetinden birinin yüzündeki en ufak çizdikten bile incinip Yanıma yaklaştı deyip, ellerinle tedavi ettiğin, baba şefkatine ne kadar muhtaciz efendim. Ah efendim. Ebu Süfyan'ı ve karasi Hindi düşünüyorum. Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe'yi hatırlıyorum. Bir yandan da münafıkların başı i̇bn Selül'ün, sana aşık olan oğlu Abdullah'ı düşünüyorum. Ah efendim. Hele Hz Aişe'leri, senle olan hatıraları, anıları. Ve anlatışı bambaşka. Muhakkak ki seni kendi arzusuna göre konuşmazdın. Her sözün bir vahiyden ibarettir. Mübarek elinin değdiği yerler cehennem ahram olurdu. Ne mutlu sana aşkla sımsıkı sarılana. Anzalı bin Hüseyin, Ümmü Mabed, Rutbe bin Ferkat, Saad bin Abdurrahman, Cabir bin Semure, Hüzeyfetül Yaman. Hep gözümün önünde olanların yalnızca birkaç tanesi. Ebu Selemeler'in aşkından eşini ve çocuğunu bırakıp hicret ettiysen değil miydin ya Resulallah? Ya seninle ölüme koşmaya ant içen Sad bin Muazlar, ya Enes bin Nadırları aşkla ölüme koşturan sen uslat değil miydi sultanım? Sen incinme diye savaş anında canına dişine katan Ebu Bedi bin Cerrah'ın tek derdi sana olan aşkı değil miydi efendim? Yiğit vehlivan ehlivan Hazreti Ömerleri, Ebu Zerel Guffareleri, Esad bin Zürareleri, Numan bin Mükarrimleri, Sa'd bin Ubadeleri, Halid bin Saidleri, Sabit bin Kaysları, İmran bin Hüseyinleri, Hüseyd bin Hudayrları, Hamza bin Abdülmuttalipleri yanında eğdiren, köle Habba bin Eretleri, Ebu Fu heykeleri kölelikten sultanlığa ulaştıran da sevgin değil miydi? Sözler seninle övünür diyen Arşın hesabından Ahsan bin Sabit'in dediği gibi. Nerede? Ne zaman senden bahsedilirse, salavatlara cevap verdiğini ve her zaman lütfu ilahiyle bizle olduğuna iman ediyorum. Hani sana sormuşlardı ya, kimler ailendendir, Sen de her takva sahibi temiz mümin, benim ailemdendir buyurmuştun. Ailenden olacağıma söz veriyorum, söz, söz, söz veriyorum efendim. Yusuf suresinin 108. ayetindeki davetinle katıldım tekrardan aşk halkına, Efendim söz söz de ki işte bu davet böyle tevhid ve ihlas ile iman yolu benim yolum basiret üzere Allah'a davet ederim ben ve bana uyanlar da böyleyiz. Yani bana uyan ümmetinde hep böyle basiretle Allah yoluna davet ederler tıpkı benim gibi yaparlar ve ben Allah'ı tenzih ve takdis ile tesbih ederim ve müşriklerden değilim. Bu ayette gösteriyor ki dine davet ancak bu şartlarla caiz ve verimli olur. Yani müşrikler bir körü körüne ve birtakım batıl ve bozuk maksatlar uğruna veya kendi nefsânîn hevesleri uğruna değil, basiret üzere, ne dediğini bilerek, ihlas ve samimiyetle, edep, nezaket ve hikmet çerçevesinde ve ancak Allah rızası rüzetilerek, Allah'a davet edilmeli. Yoksa din ve dindarlık, sırf bir gururdan, Köf bir iddiadan ibaret kalır. İlahi emri bu noktayı da olarak açıklıyordu. Sana kimler aşık değil ki? Sultanım. Yetmiyor gönlüm kaldırmıyor. Satırlar bu ağırlığı. Rabbim teslim buyuruyor ya. Ben de teslim oldum biliyorum seninle. Rabbimin gönderdiği her şeye, her kelimeye, her satıra, her heceye. Sana vuslatım tatlı olsun diye sayfalar, mürekkepler, vakitler yeter mi? Yeter mi bir tanecik sultanım sana olan hasretimi anlatmaya. Sen ne doğduğunda ne miracında ne ölüm anında hiç unutmadın bizi ve iman ediyorum hosisi olarak beni. Hep ümmetin ümmetin deyip bizi istedin. Ey bir işaretiyle ayın ikiye bölündüğü sevgili işaretinle gönlüm de aydınlansın. Ey işaretiyle taşların konuştuğu işaret buyurduğu kalbimle uyansın konuşsun artık. Ey mucizeler peygamberi efendim. Ben de canım sana feda olsun diyor. Hasretle sana kavuşacağım bekliyorum. Kimsenin beni anlamadığı ve ayıpladığını hissetsem de. Sözcüklerimi tamamlıyorum. Sana en güzel salat eden en yüce dostun ile salat olsun. Seni çok seviyorum ya Resulallah. Tüm kainata haykırıyorum. Şahit olsun kainat. Şahit olsun kainat. Şahit olsun. Selam olsun Nefs Meklesi'nden Dönülmedinesine Sana hicret edip Allah merkezde hayat ile Allah'a koşanlara Bu haftaki gafletten kurtuluş Radyo Sohbet Koronu'nıza En Sevgili Mektup isimli kitabıma Okuyarak arz etmek istedim. Gönüllerimiz konuşsun diye. Rabbim bizlere merhamet etsin. Dirilişi birliği lütfetsin. Tenkitten ayrılıp teşvik yücelen bir ümmet kalsın bizleri. Cihadı hayatımızın her anı ve yaşayabilmeyi lütfelesin. Haftaya görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.